lubailer ise sekir halinde söylenmiştir buyurdu. Kutbul medar vel irşad Seyyid Taha, Ali nisbeti çok zevata telkin ettiği gibi, halifesi olan Seyyid Sibgatullah hazretlerine de tevdi ederek, 1269 hicri senesinde dar bekaya azmederek irtihal etmiştir. İslam alimleri ansiklopedisi adlı eserde, Taha'i Hakkari başlığı altında,